Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda çok değerli isimleri, çok değerli konuklarımızı programımızda ağırlamaya çalışıyoruz. Ve onların yaşam hikayelerini, kendi öykülerini kendi ağızlarından dinliyoruz. Bize yaşamlarının kapılarını açıyorlar ve anlattıkları öyküleriyle, yaşamlarıyla, hikayeleriyle onların hayatlarına, öykülerine tanıklık ediyoruz. Bugün de yine çok değerli bir isim, çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim bizlerle birlikte olacak. Çok uzaklara bağlanıyoruz ama bakın arkasında nasıl güzel pırıl pırıl bir hikaye var. Konuğumuz sevgili Alper Dokay. Alper hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Çok teşekkür ediyorum Alpercim programımıza konuk olmayı kabul ettiğin, yaşam öykünü bizlerle paylaşmayı kabul ettiğin için. Çok mutlu olduk bugün seni programımızda ağırladığımız için. Aslında ben çok teşekkür ederim. Böyle bir daveti gönderdiğiniz için benimle paylaştığın için. Ben de biraz heyecanlıyım. Umarım ki hayat hikayemi güzel bir şekilde paylaşabilirim. Eminim. Çok güzel bir şekilde anlatacağına ve dinleyicilerimizin merakla dinleyeceğine dair hiç şüphem yok. O zaman çok fazla lafı uzatmadan hemen istersen başlayalım. Hikayenin başına gidelim. ilk Tabii. zamanlarına. Dolayısıyla da... İlk sorumu sorarak başlayalım istersen paylaşmaya. Alper Dukay'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Alper Dukay'ın yaşam öyküsü İstanbul'da başladı. Ben Taksim'de doğdum. Bir abim var aslında biz Anavut kökenli değiliz. Kendi bir aileyiz ve yani bir farklı bir kültürde büyüdüm. Ee, ben doğduktan iki sene sonra annemle babam ayrıldığı için e, babam ve dedemin evine taşındım ve kurtuluşta aslında e, e, yaşıyorlardı onlar ve ben, ben kurtuluşta büyüdüm. Kurtuluş İstanbul'un çok eski e, e, semtlerinden bir tanesi hatta tarih kokan, e, hala da tarih kokan semtlerinden bir tanesi. Aslında e, şanslı ve... çocukluk diyebilir miyiz İstanbul'un en eski semtlerinden ve en özel semtlerinden bir tanesinde belki de hayata merhaba diyorsun. E, hatırladığın çocukluğa dair eski anlara baktığında da eminim o zenginliği yaşayan jenerasyondansın sen de şanslı bir jenerasyondansın. Dolayısıyla birazcık o yılların kurtuluşuna dair bizlere ne anlatırsın? Nasıldı kurtuluş sen çocukken? Kesinlikle katılıyorum. Kurtuluş çok dolu dolu bir semtti. Yani sanırım şu anda babamla da konuştuğumuz zaman aslında birbirimize söylediğim şey şu oluyor onu da bana söylediği şey benim yaşadığım çocukluğun aynısını sen de yaşayabildin ama senden sonraki birçok jenerasyon veya arkamdan gelenler birçoğu yaşayamadı. O yüzden çok şanslı hissediyorum. Kurtuluşta gerçekten bir mahalle kültürü vardı ve bu kültürü her anınızda hissediyordunuz. Sokağa çıktığınız zaman insanlarla konuşur. Ve aslında benim için de e, gerçekten o dizilerde izlediğimiz 80'ler 90'lar dizilerinde izlediğimiz o zamanlardaki çocukluğu anlatılan şeyleri ben dire bir yaşadım. O yüzden çok şanslı hissediyorum. Öyle e, namazından sonra veya dizimden sonra dışarı çıkıp akşam ezanında eve gelen bir çocukluk yaşadım. Sürekli top peşinde koşuyordum. E, ve aslında... E, 25 ma kadar sürekli dışarı top oynuyordum ve sonra okula başlamak aslında benim için birazcık daha enerji atacağım başka bir kanal oldu. Ee, mahallemizin devlet okulunda okula başladım. Ee, aslında ana başladım yani okulunda kurduğum arkadaşlıklar da e, gene mahalle kültüründe veya mahallede beraber top arkadaşlarım arkadaşlarımdı. Bu yüzden aslında okul adaptasyonum da çok zor olmadı. Okula gitmek istiyordum. Aynı ve ailem de aslında çok bunu... Çok güzel bir şekilde sen büyük bir hızla anlatıyorsun ama izinle aralara gireceğim. Senin bu güzel anlatışını böleceğim. Kurtuluşta, o tarihi sempte, sen de söylediğin gibi aslında belki de kurtuluşun hiç bozulmamış, babanın jenerasyonuyla senin jenerasyonun arasında çok fazla farkın olmadığı ve o eski kurtuluşu, güzel kurtuluşu yaşayan, şanslı ama son galiba jenerasyon olarak kendini tanımlıyorsun. Eminim şu an kurtuluş yine aynı şekilde birçok güzelliği içinde barındırıyor ama zaman geçtikçe dünyanın her tarafındaki değişimler gibi kurtuluşlu değişimler oluyor. Sen de o kurtuluşta o çocukluğunu yaşayan, doya, doya yaşayan mahallenin çocukları olarak adlandırılan çocuklardan bir tanesiyken sonra okul hayatına başlıyorsun ve yine aynı mahalledeki arkadaşlarınla, diğer çocuklarla ve senin de bahsettiğin gibi bu senin okula adaptasyonunu kolaylaştırıyor. Peki okul yılları Nasıl devam ediyor? Nasıl bir öğrenciydi Alper Dukay? Okul yılları nasıl devam ediyor? Kuvayimle ilk okulunda okudum ben ve aslında ben çok hırslı bir çocuktum. Çocukluktan bu yana hatta sürekli babaannem bana sen sürekli kafanın dikine gidiyorsun. Bazen de sürekli bana sadece düşündüğümü, onlar hayır dese bile kendi istediğimi yaptığım için NATO mermer, NATO kafa derdi. Hala daha bunu tekrarlıyor çünkü hiçbir şey değişmedi yıllar geçse de. O zamanlar çok hırslı bir çocuktum anlattığım gibi. Böyle bir şeyleri başaramamak beni rahatsız ediyordu ve mesela buna bir örnek olarak şunu vermek istiyorum. Birinci sınıfa başladığım zaman hocamız aslında çarpım tablosunu ezberletmeye çalışıyordu ve ben bunu yapabilmek için gecemi gündüzümü vererek ezberlemeye çalışıyordum ve ben birinci sınıfta ilk dönem bitmeden çarpım tablosuna ezberlemiştim mi hocalarım bana e, hani sen artık lütfen hani sus başka arkadaşların cevap versin diyordu çok hırsızlı bir öğrencilik e, yılları geçirdim aslında ve bu yıllar boyunda böyle devam etti e, okuldayken aslında ilk 3. ve 4. sınıfa geldikten sonra Bahsettiğim gibi mahalle arkadaşlarımla beraber okuduğum için ödevleri de beraber yapıyorduk. Bazen okuldan e, kaytarmamız da beraber oluyordu. Aslında birçok duyguyu dolu dolu beraber onlarla yaşadım. Beraber derste de çalıştık, beraber zamanında okuldan da kaçtığımız oldu ama bunları beraberce yapmak yani aslında sürekli e, okul öncesinde tanıştığımız arkadaşlarla yapmak benim için oldukça farklı bir duyguydu. Yani o rahatlığı size getiriyor olması hem derslerinizde başarılı olmanızı hem de eğlenirken dolu dolu bir Zaman geçirmemiz sağladı açıkçası. Aslında sıkı arkadaşlıklar kurduğunu diyebiliriz herhalde. Aynı mahalleden aynı evet, mahallenin çocukları olarak aynı okulda hem mahalleden hem okuldan arkadaşlıklar çok sıkı dostluklara dönüşüyor. Bugün eminim programımızı dinleyen dinleyicilerimizin birçoğu da e, benzer şekilde eğer mahallelerinde başlayan arkadaşlıklarını okul hayatına taşıdıysalar e, hak vereceklerdir. Çok sıkı dostluklar hep böyle başlıyor çocukluğumuza dair. Sen de o şanslı çocuklardan bir tanesiydin anladığımız kadarıyla. Peki. Evet, ne mutlu ki o çocuklardan birisiydim. Ne güzel. Peki sonra neler oldu? Peki sonra neler oldu? Ben eee sonuna geldiğim zaman o zamanlar 4+4 yokken yani aslında ilköğretim 8 sınıflık okunurken 7. sınıfa geldiğimizde hem o zamanki üniversite özür dilerim lise sınavı hem de aynı zamanda birçok gerginin yanı sıra bizim okulumuza bir kurumun desteğiyle aslında robotik bir turnuvaya katılmamız eee Sağlandı. Ya aslında şöyle bir şey oldu. Dışarıdan özel bir kurum bizim okulumuza, devlet okulumuza destek olarak 10 öğrencinin robotu bir turnuvaya katılması için destekle bulundu. Ee, ve bizim okulumuzda da lehter öğretmenlerimiz 10 kişilik bir grup kuracaktı. Ben tabii ki de o grup olmak için çok can atıyordum ama o zamanlar kendimi o gruba girebilmek için anlatabileceğim veya paylaşabileceğim e, robota dair çok farklı veya direkt... E, ...sabit örnekler yoktu. Yani hayatının yaklaşık 8. sınıfına kadar... ...büyük bir yolunu top oynayarak ve... ...sporu harcayarak geçiren birisi olarak acaba nasıl takıma girelim diye düşünürken kendi çocukluğumda hırgene hırsından dolayı e, bozup yapmaya çalıştığım arabalarım aklıma geldi ve e, katılacağımız toplantıda rehber hocalarıma arabaların bozduğumu sonra tekrardan tamir ettiğimi anlattım e, katılacağımız turnuva yani katılacak turnuva robotik turnuvaydı ve bu turnuva legolardan e, yapılan robotlarla aslında düzenleniyordu ve benim parçalarla aramın iyi olduğunu gören rehber hocalarımız beni takıma e, aldılar ve 10 kişilik takımdaki üyelerden birisi oldum. Aslında bu küçücük az önceki bahsettiğim deste benim hayatımın e, şu anda bir dönüm noktası olarak görüyorum bunu. O zamanki turnuva zamanda öğrendiklerimin detayına girmek İstersem şunları söyleyebilirim. Alper bunları söylemeden çocuğum... önce izninle burada bir kere de altını çizmek istediğim bir nokta var. Çocukken arabalarını bozup sonra tamir ediyorsun. Bunu dinleyicilerimiz de evet. bir köşeye kaydetsinler bence. Az sonra bu hikayeye bakalım nerelere gidecek ama bir çocuğun <gülüyor> daha çocukluğunda arabalarını bozup tamir etmesi ve ardından okulunda başlayacak olan, kurulacak olan robotik takım için bunu örnek vererek o robotik takıma girmeye çalışması, robotların dünyasıyla, robotik takımla bilimle bir şekilde yolunun kesişmesi, bakalım hikayenin ilerleyen bölümlerinde nerelere çıkaracak bizi? Senin hikayenin devamında neler oldu? Evet, neler oldu? Robotik turnuvaya katıldık. Devlet Okulu'nda okuduğum için bazı imkanlarımız kısıtlıydı. En üst katımızda okulumuzda ...hiç kullanılmayan, aslında tuvalet için yapılan bir alan vardı... ...ve o alan hiç kullanılmadığı için rehber hocalarımız müdüriyeti ikna ederek... ...aslında o odanın bir robotik odasına çevrilmesini sağladılar... ...ve katıldığımız turnuvada da bir yemek masası büyüklüğünde... ...bir masa üzerinde robot tasarlamamız bekliyordu... ...ve biz arkadaşlarımız da aslında bir tuvalet küçük bir... ...tuvalet odası kadar yerde çalışarak aslında turnuvaya katıldık. Belki robotumuz çok harika değildi ama orada... Biz aslında çok küçük yaşta kendimize bir şeyleri nasıl öğrenebileceğimizi öğretti. Bence bu çok kıymetli bir şeydi. Yani bir çocuğun kendisine bir şeyi nasıl öğrenebileceğini öğretmesi o yaşta çok bambaşka bir duygu bence. Özellikle Devlet Okulu'nda okuyan çocuklarda veya bizim gibi çocuklarda bazen sosyal anlamda iletişim eksikliği oluşabiliyor. Bu turnuvada aslında sadece ben kendimi robotik veya teknik anlamda değil de daha iletişime, iletişimsel anlamda da çok fazla geliştiğimi düşünüyorum. Adına turnuvaya katıldık ve e, turnuvaya katıldıktan sonra bir ödül kazanamadık. Ama ben o zamanlar böyle ödül kazanamadığımız için çok e, duygusal düşünüyordum. Ama şimdi geriye dönüp baktığım zaman aslında ödülün yanı sıra ben ödülden çok çok daha kıymetli şeyler kazanmışım diye düşünüyorum. E, turnuvadan sonrasında ise aslında e, birçok şeyi kazanmış ve öğrenmiş Alper. Bundan sonraki hayatına nasıl yön vereceğini düşünüyordu ve daha sigillin sınıfa gidiyorum. Evet. Sevi bir şey hatta, için sınava girmiştim. İstersen bu turnuvadan da bahsedelim. Bu turnuvanın adından ve turnuvayı düzenleyen değerli kurallardan da bahsedelim. Kimler düzenliyor, nedir bu turnuvalar? Evet, aslında değerli. en önemli yerde değinmemiz gerekiyordu. Evet. Bu turnuvayı aslında Bilim Kahramanları Derneği düzenliyor. Bilim Kahramanları Derneği Türkiye'de çocukların erken yaşta bilimle buluşması için etkinlikler düzenliyor. Ve bu turnuvanın adı da First Lego League. Bu turnuva sayesinde aslında yaklaşık 2003 yılından beri birçok çocuk erken yaşta bilimle tanışıp kendi yeteneklerini fark ediyor ve buna göre geleceğine yön verebiliyor. Ben de o şanslı çocuklardan bir tanesiydim. Bundan adı çok gurur duyuyorum. Ve derneğimdeki o güzel insanlara da buradan sevgilerimi iletmek istiyorum. Biz Sadece selamlarımızı o insanlara da iletiyorum. Biz de selamlarımızı iletelim Bilim Kahramanları Derneği'ne ve sevgili gönüllerine gönül veren. Türkiye'de insanları, çocuklarımızı özellikle çocukları gençlerle, bilimle... Gençleri bilimle buluşturmaya çalışan e, bu işe bu davaya gönül veren e, tüm güzel insanlara tüm gönüllerine de buradan selam olsun selam vermiş olalım. Seninle yolumuzun kesişme hikayesi de zaten Bilim Kahramanları Derneği e, sayesinde. Peki turnuvada ödül alamadınız ama sen bugün dönüp baktığında o turnuvada ödül olmasan da hayatında birçok şeyin değiştiğini ve o değişimin başlangıcı olduğunu görüyorsun. Hayatında neler değişti sonrasında süremizde hızla ilerliyor senden hızlıca dinleyelim. Tamamdır. Hızlıca dinleyelim. Ee, hayatımda neler değişti? Ben aslında o zaman programlama tarafında yoğunlukla çalışıyordum arkadaşımla beraber. O bahsettiğim arkadaşımla bu arada da tanıştığım arkadaşım. Ee, ve programlama konusunda kendimi keşfettiğim için lise, lise geçiş sınavında yüksek bir puan yapmama rağmen aileme sürekli karşı çıkarak ben tek gitmek istiyorum. Çünkü ben bu alanda öğrenip kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum dedim. Evet. Yani 13 yaşındaki bir çocuğun ailesine karşı gelerek tercihlerini tamamıyla değiştirip teknik yazması bence e, e, benim için aslında geriye dönüp baktığım zaman yine kendimle gurur duyduğum ve e, bunu kararımın da arkasında durduğum için e, doğru şeyleri yaptığımı hissettiriyor bana bu durum. E, daha sonrasında başka teknik Anadolu Lisesi'ne geçtim. E, ailem o zamanlar çok e, karşı çıkmıştı. Yüksek puanım vardı. Neden Anadolu Lisesi'ne gitmedim diye. Aslında tek Anadolu Lisesi'ne gidiyordum. Ama sonrasında e, aslında yapmak istediğim şey bilişim bölümüne gidip kendimi e, turnuvada öğrendiğimi gerçekten eğitimsel olarak görüp kendimi daha çok geliştirmekti. Liseye geçtiğim zaman da aslında bu robotik Merakım devam, ed devam ediyordu ve e, lisedeyken de acaba neler yapabiliriz diye sürekli arkadaşlarımla veya hocalarımla görüşüyordum. Lise 3'e geldiğimiz zaman ise bu az önceki bahsettiğim turnuvanın bir üst grubu olan e, First Robotics Competition'a da e, lise olarak katılma imkanı elde ettik. O zamanlarda aslında genel teknik sede okuduğum için, devlet okunu da okuduğum için e, belirli bütçe sıkıntılarımız oluyordu ama biz o bütçeyi bir şekilde denk getirip firmaları arayıp konuşarak bir şekilde bulup Türkiye elemelerine katılma şansı kazandık. Türkiye'deki elemelerine katıldıktan sonra Türkiye'de kendi kategorimizde birinci olduk ve bu sayede Miami'de ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. 16 yaşında teknikse işte de okuyan bir çocuğun e, yani Miami'de ülkesini temsil etme hakkı kazanması bambaşka bir duygu. E, özellikle o zamanlar e, çok fazla yoğun çalışıyorduk. 6 haftada yapmamız gereken bir robot vardı ve biz o robotu yapmayı başarıp bir de üzerine ödül almayı başarmıştık. Daha sonrasında Miami'ye gidip orada da e, ikinci sırada, kendi kategorimizi ikinci sırada bitirdik ve ben ülkeye döndüğümde artık e, ya aslında sekizinci sanatta yaşadığım o bir dönüm noktasının bir başka dönüm noktasını yaşamış oldum. Buradan da aslında e, ayrıca başka bir kuruma daha teşekkür etmek istiyorum. Lütfen. E, First Robotics da Fikreti Hüksel Vakfı tarafından düzenleniyor. O da aslında bilim kahramanları gibi e, gençlerimizi e, ilerleyen yaşlarında daha ee, nasıl söylesem mühendislerin dahil olduğu bir programda buluşturmayı amaçlıyorlar ve aslında yeteneklerini daha üzerine koyup oradan kariyer imkanlarını bulmalarını sağlıyorlar. O yüzden de e, Fikret Lükşehir Buradan güzel insanlarına teşekkür ederim gönüllülerine. Biz de selamlarınızı ee... teşekkürlerimizi iletelim. Peki Amerika'dan döndünüz. Kendi kategorinizde ikinci oldunuz. Ee, sonrasında hani ilk dönüm noktasını 8. sınıfta o dereceye giremediğin turnuvada yaşamışken ikincisinde Miami'den döndükten sonra yaşadım dedin sevgili Alper. Bu dönüm noktasından evet. sonra yol seni nereye götürdü? Bu dönüm noktasındaki yol beni şuraya götürdü. Ben lise 3'teyken aslında Miami'den ben döndükten sonra lise 3'teyken ee, Birçok şeyin farkına vardım ve ben lise 3'teyken bir iş teklifi aldım e, yazılım geliştiricisi olarak çalışmak adına. Bir yandan hem işe başlama imkanı buldum lise 3'teyken hem de e, aynı zamanda okulumu devam ettiriyordum. Lise 3 gittikten sonra teknikçisi de okuduğum için ne yazık ki kültür derslerinin eksik olduğunu fark ettim. Ve e, özel bir okula geçip aslında üniversite için hazırlanmam gerektiğini fark ettim. Her ne kadar teknik anlamda kendimi geliştirsem de üniversite sınavına hazırlanmak benim için erzen bir şeydi. Ee, ve sonrasında özel bir kuruma geçerek üniversitesine hazırlandım ve üniversitede de aslında 8. sınıf hayalini kurduğum, sürekli pişinden koştum bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandım. Ee, ve ailem burada bana sürekli her zaman şunu söyledi, biz sana ne kadar kızdıysak özür dileriz, sen demek ki doğruyu yapıyormuşsun. Babaannem aslında bana iyi diyorsun, de söyledi, hep kafanı dikine gidiyorsun, o tekrar söyleyip ama bu sefer aferin dedi. Bu benim için de e, çok e, geriye dönüp baktığım zaman çok, böyle bizim de tebessüm oluşturan bir durum. Ne güzel. Üniversiteye de geçtiğimde e, gene bilgisayar mühendisliğinden devam ediyordum. Turnuvada ve yarışmada öğrendiklerim, lisede katıldığım yarışmada, ilkokulda katıldığım turnuvada öğrendiklerim aslında beni mühendisliğe zaten hazırlamıştı. Benim e, mühendislik birinci senem gerçekten e, çok rahat geçti diyebilirim e, derslerde aslında dinlerken ben... izninle araya giriyorum süremiz çok hızlı bir şekilde Hı -hı. ilerliyor hikayenin geri kalan kısmında Hı -hı. çok kıymetli şeyler de var o yüzden birazcık hızlanarak Tabii. anlatmamı rica edeceğim Tabii. üniversitede de bilgisayar mühendisliğinde anladığım kadarıyla güzel şeyler yaptın neler yaptın neler oldu sonrasında Evet, üniversitede neler yaptım? Üniversite 3. sınıfa kadar aslında ben çalışmaya devam ediyordum bir yandan ve hep yazılım mühendisleriyle beraber çalışıyordum. 3. sınıfa geldiğimizde aslında pandemi vardı bir yandan ama benim lise üçten çalışmaya başlamam ve üniversite 3'e kadar çalışmamdaki kazandığım insanlar aslında bana çok yardımcı oldu. Ve üniversite 3'e geçtiğim zaman da e, İsveç'te çalışan, daha önce beraber çalışma fırsatı bulduğum, bir abim, Burak abim bana aslında bir pozisyon yolladı ve dedi ki buna başvurmayı düşünür müsün? Ben de ona aslında şunu söyledim. Yani ben şu an öğrenmem gereken çok fazla şey var ve ben bunları şu anda yapamayacağımı düşünüyorum. O da dedi ki başvur bence bir şey kaybetmezsin tecrübe olur. Ben başvurduktan sonra daha üniversite 3'e gidiyordum ve başvurduğum pozisyon yazılım mühendisi pozisyonu. Ve şirket de aslında dünyanın önde gelen şirketlerinden özellikle Alman otomotiv şirketlerinden bir tanesi. Az önce arabaları bozduğumu söylemiştim. Burada da aslında Alman otomotiv şirketlerinden birisinden istekliği almak veya onlarla görüşme fırsatı bulmakta çok anlamlı benim için. Daha sonrasında görüşmelere başlamıştım ve bu görüşmeler yaklaşık altı ay sürdü ve ben üniversite e gidiyordum bu sırada ve bir yandan okula devam ediyordum ve Türkiye'de de çalışıyordum. Daha sonrasında ben o görüşmelerdeki bütün tekniksini aldırdı, full bir şekilde tamamladım. Ve e, üniversite 3. sınıfın ortasındayken benim aslında İsveç'e gidebilmem için bütün süreç başlamıştı. Ben bir yandan okulda e, normalde 6 ders almam gerekirken 10 ders alıyordum ki okul erken bitirebileyim diye. Bir yandan da aslında okuldaki sıralamamı korumaya çalışıyordum. Bölüm ikincisiydim ama İsveç e, taşınma sürecinde birazcık e, aksamalar oldu ve bölüm üçüncülüğüne düşündüm. E, girildim. Ama bir yandan İsveç'e gelmiştim. Ben geçtiğimiz Kasım ayında, biz tam bir sene önce aslında İsveç'e geldim. Ama bir yandan okulum devam ediyordu. Burada çalışırken vize ve sınav dönemimde İstanbul'a gelip uzaktan çalışıp, derslerime de çalışıp okula gidip sınavlarımı veriyordum. Ve bu bu sayede aslında böyle gele gele Haziran'a kadar okudum ve Haziran'da da mezun oldum bu Haziran'da. Bölüm üçüncüsü olarak mezun oldum. Bu benim için yine e, çok aslında böyle beni çok iyi hissettiren bir şey. Çünkü Uzakta olmamaya rağmen dönüp geldiğimde de e, bunu başarabilmek beni çok mutlu hissettiriyor. Şu anda da aslında çalıştığım şirkette e, yani 750 mühendis arasından evet. 22 yaşında olarak yani en genç mühendis olarak çalışıyorum. E, yani 23 yaşıma girdim gerçeğe ama hala da en genç mühendisim. Ayper, burada yani bu buranın altını çizelim. Burada buranın altını çizelim. Sen şu anda İsveç'tesin ve... Alman otomotiv firmasının önde gelen Alman bir otomotiv firmasının e, 750 tane mühendisin çalıştığı hem de büyük bir firmanın en genç mühendisisin ve bu firmada çalışan en genç mühendisi olarak daha öğrenciyken bu firmaya girmeyi başardın hem de e, İstanbul'da bir devlet okulunda başlayan eğitim hayatında e, hayatında önüne çıkan fırsatları e, değerlendirerek ve tabiri caizse tırnaklarında kazıya kazıya kendin elde ettin bu başarıyı Dolayısıyla da bugün bence e, ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından e, gurur duyulacak bir noktadasın. E, tabii ki yurt dışındasın. E, umarım bir gün o beyin göçü tersine de döner. Buradan onu da e, altını çizelim ama sen e, bence yaslanamayacak bir başarı elde ettin ve ne mutlu ki bugün dediğin gibi şu anda adını veremesek de e, reklam olmaması açısından ama herkesin bildiği e, bir Alman devinin e, otomotiv devinin ...en genç mühendisi olarak çalışıyorsun. Ne düşünüyorsun... ...geriye dönüp baktığında yaşamına dair? Geriye dönüp baktığında aslında beni en çok... gene duygulandıran, hep böyle konuşuyorum ama... ...en çok duygulandıran şeylerden birisi bu. Ya yani Bundan tam aslında 10 sene önce... ...legolarla ne yapacağını bilmeyen bir çocukken... ...arabasını bozup tekrar tamir eden bir çocukken... ...bundan tam 10 sene sonra aslında... Elektrikli araçlarla aynısını yapmaya çalışan bir genci dönüşmek benim için aslında çok komik ve aynı zamanda da eğlenceli gerçekten bir iş gibi olmaması. Yani yazılım mühendisinin benim için bir hobi gibi olması. Bunu aslında buradaki insanlar da bana çok söylüyor. Hatta bazen tecrübelerini paylaştıkları zaman bunları nasıl bu yaşta öğrenebildiğini sorguluyorlar. Sadece 23 yaşında olduğum için iş görüşmelerinde normalde iki adım oluyor teknik adım. ...ben dört adımdan geçtim. Bunun sebebi de aslında 23 efinde olup... ...nasıl bu kadar tecrübe edinebileceğimi... ...kanıtlamamdan dolayıydı. Burada da tekrardan çok kısa... ...katıldığım turnuvaların ve yarışmaların... ...bana sağladığı katkıdan dolayı... ...buralara geldiğimi... ...veya bu tecrübe edindiğimi söylemek istiyorum. Buna ilk olarak sanırım son olarak... ...şey söyleyebilirim. Hiçbir zaman aslında... ...kendinizin istediğiniz şeyleri... Ee, ve başarılı olacağınızı düşündüğünüz konularda eğer üzerine gidebiliyorsanız ve e, bundan zevk alıyorsanız hayat sizi bir şekilde o yola sokuyor ve farkında olmadan aslında bambaşka bir yere geliyorsunuz. Belki bundan 5 sene önce benim için şu an bulunduğum konum böyle çok ulaşılamayacak bir şekilde gibi gözükse de şu an bana mesela hiç havalı bile gelmiyor. Eskiden çok büyülediğim bir şey şu anda hiç havalı gelmiyor çünkü daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum ve daha iyisini yapabileceğime aslında inanıyorum. Bu inanç da beni sürekli ileri itiyor ve konfor anda sağlıyor. Sanırım bu da aslında en başta söyleyeyim. Kendime öğrenmeyi öğretebilmekten geliyor ve bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok kıymetli bir şey söylüyorsun. Öğrenmeyi öğrenebilmek çok kıymetli. Sen de bunu başarmış. Genç arkadaşlarımızdan bir tanesisin ve gerçekten de ilham veren bir yaşam öyküsünü bizlerle paylaştın. Son olarak sana Alper şeyi sormak istiyorum. Bundan sonra Alper Dukay'ın hayallerine ne? Ne yapmak istiyorsun? Bundan sonra enterdokoyun hayalleri aslında hayallerimin en başında şu geliyor. Benim gibi küçücük bir desteğin değiştirdiği hayatı aslında ben de elinden geldiğince birçok çocuğa ve gence destek olarak değiştirmek istiyorum. Bunun için birçok kurumda gönüllülük yapıyorum. Elinden gelince destek olmaya çalışıyorum. Gelecekte kariyer olarak hedefim aslında senin de bahsettiğin gibi şu anda belki yurt dışındayım ama burada ben tamamen kendimi geliştirmek için buradayım. Umarım ilerleyen zamanlarda elektrikli araç döneminde ilçeme katkı verebilecek şeyler yapabilirim. Temel amacım bu alanda çok kendimi geliştirip daha sonrasında ortaya katma değer çıkarabilmek. Bunu yapabilmek için çok çalışacağım. Şu anki motivasyonum bu. Bundan hiç şüphemiz yok ve çok teşekkür ediyoruz. Bugün Kentin Gizli Öyküleri programında konuk olduğun, yaşam öykünü bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığın için sevgili Alper. Yolun açık olsun. Eminim o hayalleri de en kısa zamanda ulaşacaksın. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür beni davet ettiğiniz için. Çok sağ ol. Evet efendim bugün Kent İngilizli Öyküleri programının burada sonuna geldik ve konuğumuz sevgili Alper Doka'ydı. Kendisinin de anlatımıyla İstanbul'da Kurtuluş'ta Kurtuluş'un o güzel zenginliğinde hayata merhaba demiş gencecik pırıl pırıl bir yaşam öyküsüydü. Devlet okulunda başlayan öğrenim hayatında daha sonrasında hayalleriyle çocuk yaşta bozup yaptığı oyuncak arabalarını bugün Bambaşka bir noktaya taşıdığı o küçük çocuk arabaları bozup yapmaktan öte, oyuncak arabaları bozup yapmaktan öte tanıştığı robotikle, bilimle, teknolojiyle kendini geliştirmeye devam etti ve öğrenmeyi öğrendikten sonra bugün bir Alman devi otomotiv şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Hem de bu şirketin en genç mühendisi olarak çalışıyor ve şimdi de elektrikli araçlar üretmeye çalışıyor. Ne denebilir ki? Umarım... Biz biliyoruz zaten ülkemizde çok fazla böyle hikaye var, böyle yetenekli gençlerimiz var. Umarım ülkemizin bütün çocukları da böylesine güzel hikayeler yazarlar, yaşam öyküleri yazarlar, yaşamlarıyla yaşayarak bizlerde bu programda konuk ederiz onları. Bu haftalık da bizden bu kadar. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından kentin gizli öyküleri programıyla bizler burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki açık radyo çalışanın değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.